Kernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 13 gün kaldı. Samsun Deniz Temiz Derneği koordinatörü Rüştü Araboğlu, Türkiye'de en hızlı ve en çok kirlenen denizin Karadeniz olduğunu belirterek, Tuna Nehri vasıtasıyla 80 milyon Avrupalının bütün atığı Karadeniz'e geliyor ve Karadeniz büyük bir çöp kovası gibi dedi. Karadeniz'e kıyısı olan 6 ülkede bulunan irili ufaklı yaklaşık 300 akarsu kanalıyla yılda 500 milyon metreküp evsel atık Karadeniz'e atılıyor. Yine bu ülkeler tarafından yılda 100 bin ton evsel ve sanayi atıklardaki yağ Karadeniz'in kirlenmesine neden oluyor. Araboğlu, Avrupalının iki yüzü var. Biri kendi içinde birbirlerine olan yüzü, kendi içinde çevresel etkilere bunların sonuçlarını azami gösteren Avrupalı, diğer yüzüyle Tuna nehrini kirletirken, atıklarını oraya atarken aynı titizliği göstermiyor dedi. Karadeniz'e kıyısı olan kentlerin hiçbirinde arıtma tesisi bulunmuyor. Bölgedeki balık türleri gün geçtikçe azalıyor. Karadeniz evsel ve sanayi atıklarıyla vahşice kirletiliyor ve hemen bir şey yapılmazsa durum geriye dönüşü olmayacak bir hale varacak. Greenpeace'in Kampar Yarımadası'ndaki orman tahribatını önlemek amacıyla kurduğu kamp yakıldı. Kamp pazar sabahı birden alevler içinde kaldı. Kamp Ekim ayında kurulmuştu. Greenpeace Kasım ayında Hindistan cevizi ağacı ve kuru yapraklardan yapılan kampı yönetmeleri için yöre halkına devretti. Polis kampın birileri tarafından yakıldığını doğruladı. Kamptaki eylemler orman tahribatını önlemek amacıyla en çok sinarmasın alt şirketi olan Asia Pulp Paper'ın işlediği çevre suçlarına karşı yapılıyordu. İngiltere'de bulunan Lidt Havalimanı'nı genişletme çabaları ve buna karşı çevrecilerin mücadelesi devam ediyor. Havalimanının yılda 500 bin yolcu kapasitesine genişletilmesi muhalefete takıldı. İklim değişikliği kampanyacıları genişletme planının iklim katili olması yanında yerel biyolojiyi de değiştireceğini belirtiyor. Shabway Meclisi'nde genişletme kararı bu nedenle reddedildi. Yerel halkın küçük bir bölümü iş olanaklarının çoğalacağını düşündükleri için genişletme kararına olumlu bakıyor. Geriye kalan çoğunluk ise ortaya çıkacak gürültü kirliliği ve çevre tahribatının boyutunun çok büyük olacağı görüşünde. Atıklar ve gürültü özellikle kuş çeşitliği açısından zengin olan bölgede bir çevre yıkımına yol açacaktı. İspanya'daki nükleer atıkların namı değer nükleer mezarın yerinin değiştirilmesi konusunda tartışmalar halen devam ediyor. Bununla beraber göstericiler dün Valadolid şehrinin sokaklarında atıkların yani nükleer mezarın olduğu yerde kalması için eylem yaptılar. Biliyorsunuz ki atıklar taşındıkça risk artıyor. Öte yandan radyasyondan etkilenen yerlerde artış gösteriyor. Nükleer atıkların zararından kurtulmak mümkün değil. Bir kez nükleer yola girildi mi radyasyondan kurtuluş yok. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'daki nükleer güvenlik zirvesinde bölgemizde nükleer silahlar istemiyoruz mesajını vereceği belirtildi. Türk diplomatik kaynakları da Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın 8 Nisan'da yeni stratejik silahların azaltılması anlaşmasını imzaladıklarına, nükleer silahlarda ciddi indirimlere gidilmesi konusunun dünyanın gündeminde olduğuna dikkat çekerek zirvede Başbakan Erdoğan'ın "Bölgemizde nükleer silahlar istemiyor" demesi beklenebilir dediler. Washington'da gerçekleşecek nükleer güvenlik zirvesinin ardından 3-28 Mayıs tarihleri arasında nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması. Diğer namıyla NPT, Gözden Geçirme Konferansı da yapılacak. Umuyoruz ki zirveye beklenenden farklı bir mesaj iletilmez. Herkes nükleersiz daha iyi bir geleceği hak ediyor. Başbakan Mersin halkının haklı talebine istediği kadar paçavredesin, Mersin Rusya'dan veya başka bir yerden gelecek, Çernobil geçmişiyle nükleer reaktörlere asla razı olmayacak. Hali hazırda nükleer santral karşıtı mücadele bölgede 20 yıldır devam ediyor. Artık Erdoğan halkı dinlemeli ve nükleer inattan vazgeçmeli. Siz de nükleer karşıtı mücadelede yer almak istiyorsanız nükleer.greenpeace.org adresine girin, nükleere hayır, güneş ve rüzgara evet deyin. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 13 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri